إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلاهادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ من حَازٍ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إن الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصطغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراحيم حنيفة Değerli kardeşlerim, Allah subhanahu teala kitabında bizlere evveliyatla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ardından ise bizlere milleti İbrahim'e yani İbrahim aleyhisselamın milletine uymayı vacip kılmıştır. Allah subhanahu teala kitabı hakiminde... Kul Allah, fe tabi'u millet-i İbrahim'e hanifade emre de ki Allah doğru söyledi. O halde siz İbrahim'in milletine tabi olun diyerek bugün bizlere milleti İbrahim'e tabi olmaya vacip kılmıştır. Değerli kardeşlerim, milleti İbrahim'e tabi olabilmek için milleti İbrahim'in, İbrahim'in milletinin, İbrahim'in dininin, İbrahim'in menhecinin vasıflarını Allah subhanehu ve teala'nın kitabı hakiminde anlattığı gibi öğrenmek ve onunla amel etmek hepimize vaciptir. İslam uleması bir vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir demiştir. Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamın milletine uymayı bize vacip kıldıysa bu ucubiyet ancak milleti İbrahim'in vasıflarını öğrenmekle mümkündür. İşte bugünkü hutbemizin konusu, bugünkü nasihatimizin konusu, bugünkü dersimizin konusu Milleti İbrahim'in vasıflarını bir nebze size hatırlatmak olacaktır. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim kelimesini arayın, İbrahim kelimesinin geçtiği bütün ayetleri çıkartın, Milleti İbrahim'in birinci vasfının şirk koşmaksızın Allah'a ibadet olmak olduğunu görürsünüz. Nerede? İbrahim Aleyhisselam'ın ismi anılsa ondan hanif olarak yani şirksiz bir şekilde Allah'a ibadet eden kimse olarak bahsedilir. İbrahim Aleyhisselam'ın geçtiği yaklaşık 8 ayette tam hatırlamıyorum. O hanifti ama müşrik değildi. Yani şirki tamamen terk etmişti. Şirkten teberri olmuştu şeklinde bir bayan geçmektedir. O halde İbrahim'in milletine uymak... O halde İbrahim'in dinine uymak, o halde İbrahim'in yolundan gitmek, Allah'a ibadet etmekle beraber bu ibadette Allah'ı birlemek yani şirkten beri olmaktır. Milleti İbrahim arkadaşlar birinci adımda şirkten beri olmak iken hemen devamında müşriklerden beri olmayı da vacip kılar. Bir kimsenin şirki terk etmesi, bir kimsenin şirk olan fiillerden yüz çevirmesi, bir kimsenin hayatının tamamında şirkten uzaklaşması milleti İbrahim'e uymak için yeterli değildir. Bir kimse İbrahim'in milletinden olabilmek için nasıl ki şirkten uzaklaştıysa müşrikleri de tekfir etmesi gerekir. Müşriklerden de uzaklaşması gerekir. Kalbinde müşriklere karşı sevgi beslememesi gerekir. Kalbinde müşriklere karşı Boğuz ve öfke olması gerekir. Kendisine saldıran düşman kafirlere karşı düşmanlık beslemesi, milleti İbrahim'e uymanın olmazsa olmaz gereklerindendir. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. İbrahim aleyhisselamın ağzından. لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَعُكُمْ فِي دَلَالٍ مُّب۪ينٍ Siz de, sizin atalarınız da apaçık bir sapkınlık içerisindedir. Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamın dilinden buyuruyor. وَاَتَزِلِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّهِ Ben sizden ve sizin Allah'tan gayrı taptıklarınızdan teberri ettim. Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselamın diliyle buyuruyor. Üf وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Size de yok olsun, sizin Allah'tan başka taptıklarınızda yuh olsun. Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselamın dilinden buyuruyor. اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ biz sizden beri olduk. min Sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan da beri olduk. Ve Sizinle bizim aramızda vel ba'da siz hakka tabi oluncaya kadar bu ve düşmanlık açığa çıkmıştır, beyan olmuştur. O halde değerli kardeşlerim, şirkten teberri etmek, şirkten beri olduğumuzu haykırmak, milleti İbrahim'in birinci adımıysa Hemen arkasından zaruri olarak gelmesi gereken ikinci adım müşrikleri te terk etmek, müşriklerden yüz çevirmek, onları tekfir ederek onlardan teberri etmektir. Tabii bu da yeterli değildir milleti İbrahim'e tabi olmak için. Bununla birlikte hakka yani tevhide, yani hanifliğe, yani şirkten uzak bir dine ha apaçık bir şekilde zalimlerin zulmüne rağmen, nemrutların nemrutluğuna rağmen Hakka davet edebilmektir. Şirksiz bir şekilde Allah'a ibadet etmeniz milleti İbrahim için birinci adımdır. Müşriklere terk edip onlara düşman olmak milleti İbrahim için ikinci adımdır ama bu yeterli değildir. Ve qale İbrahim li ebihi haza ra etattahizu asnama aliha. İnni arake ve fi diyerek put yapıcısı babasının karşısına geçerek hakkı apaçık bir şekilde haykırabilmek Milleti İbrahim'in üçüncü adımıdır. Arkadaşlar bu adımlar arka arkaya gelmezse, bu adımlar tamamlanmazsa, bu vasıflar bir kimsede toplanmaz ise, o kimsenin milleti İbrahim'den olduğundan bahis konusu edilemez. O kimse İbrahim'in milletinden değildir. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un karşısına geçmiş, Hakkı apaçık şekilde haykırmıştır. Ey İbrahim şayet vazgeçmezsen Le illem ten seni taşlayarak öldüreceğim diyen bir babanın karşısına geçmiş apaçık bir şekilde Hakkı haykırmıştır. Kendilerini, kendisini ateşe atacaklarını bildiği halde Hakkı kavmine karşı açıkça ortaya koyabilmiştir. İşte milleti İbrahim hakkı apaçık bir şekilde haykıran kimselerin yoludur. İşte milleti İbrahim'in en önemli vasfı kime karşı olursa olsun. İsterseniz size ateş, ateşe atacak bir kavme karşı, isterseniz sizi zindana atacak firavunlara karşı, isterseniz size ellerinden gelen her türlü zulmü yapacak tağutlara karşı apaçık bir şekilde hakkı ortaya koymaktır. Bunu yaparken korkmadan, çekinmeden, apaçık bir şekilde hakka haykırabilmektir. Dediler ki: "Kalu semi'na fatan yezkeruhum lahu İbrahim." Dediler ki İbrahim adında bir genç vardı. Putlarımızı diline dolamıştı. İşte İslami hareketin tarifi budur kardeşler. Dönemin birinde yaşımız çok küçük. İslami hareket üzerine yazı yazan kalem erbabını ziyaret ediyoruz. İslami hareketin somut tarifini ortaya koyun diyoruz. İslami hareket şudur, budur şeklinde Soyut tarifleri yapmayın. Biz şu an buradan çıktıktan sonra ne yaparsak İslami hareket içerisinde oluruz diye sorduğumuzda birisi bu ayet okumuştu. Onların putlarını diline dolamaktır İslami hareket demişti. İşte biz de bugün diyoruz ki İslami hareket yani İbrahim'i hareket yani İbrahim'in menheci onların putlarını diline doyabilmektir. Değerli kardeşlerim İbrahim'i hareket, İslami hareket, İbrahim'i menheç. Hiçbir şekilde onlardan korkmaksızın hakkı haykırmak olduğu gibi, hiçbir şekilde onlardan çekinmek sizin hakkı ortaya koymak olduğu gibi, onların putlarını diline dolamak olduğu gibi, başına ne geleceğini başına ne gelecek olursa olsun, onların batıllarına karşı açık bir şekilde savaş yaşamaktır. Ve talaa ile ekiden nasna me kumbard en tuallu mudbirin, siz gittikten sonra ben sizin bu putlarınıza bir tuzak kuracağım demek ve bunu da yeminle pekiştirmektir. Siz bugün basiret adı altında boş boş konuşanlara aldırış etmeyin. Siz bugün tağuttan korkmayı hikmet diye isimlendirenlerin sözlerini aldırmayın. İslami hareket, İbrahim'i hareket, İbrahim'i menheç. Hiçbir şey gözetmek sizin apaçık bir şekilde onların batıllarına ne yapmaktır? Saldırmaktır kardeşler. Tabi bunu yaparken de onlardan korkmamaktır. Tabi bunu yaparken de sadece Allah'a tevekkül etmektir. Tabi bunu yaparken de kalbin sadece ama sadece Allah'a tevekkül ile dolu olmasıdır. Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamın dilinden buyuruyor. وَلَا خَفُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا يَشَاءَ رَبِّهِ Ben sizin... Allah'tan başka ortak koştuklarınızdan asla korkmuyor. İşte İbrahim'i menheç, işte İbrahim'in milleti kalbi sadece ama sadece Allah'ın korkusuyla doldurmak ve bunu onlara karşı apaçık bir şekilde haykırabilmektir. Tehditler karşısında, zulüm karşısında, farklı farklı düşüncelere girmek sizin sadece ama sadece Allah'a tevekkül etmektir. Bakın İbrahim Aleyhisselam tek başınadır. Kimsesi yoktur. Tek başına bir ümmettir. Ona iman eden kaç kişi vardı? Hemen hemen hiç yoktur. Öyle diyor ya, "Seninle benden başka yeryüzünde Allah'a tevhid eden hiç kimse yok." diyor ya. Buna rağmen İbrahim kalbindeki imanla beraber "Ey fariyekayn hakku bil in kuntum ta'lemun." Ta Ey insanlar, Ey kavmimiz siz mi emniyet altındasınız yoksa biz mi emniyet altındayız? Bu kadar tehdide rağmen, bu kadar gücünüze rağmen, istihbarat kuvvetleriniz olmasına rağmen, emni güçleriniz olmasına rağmen, maddi gücünüz olmasına rağmen, silahınız, topunuz, tüfeğiniz olmasına rağmen, istediğiniz zaman Müslümanları evlerinden alıp zindanlarınızda uzun süre esir edeceğinize rağmen etme gücüne, etme kuvvetine, sahip olmanıza rağmen emniyet altında güven altında olan siz misiniz biz miyiz Allah subhanahu ve teala yedi kat semanın ötesinden vahyini indiriyor ellezina amenu ve lem yelbisû imanahum bi zulmin iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar ulaike lehumul emn işte emniyet içinde olanlar bunlardır Evet bizim tankımız tüfeğimiz yok bizim ordumuz yok bizim istihbarat güçlerimiz yok bizim Terörle mücadele adı altında Müslümanlarla mücadele eden birliklerimiz yok. Siz bize karşı el uzattığınız zaman size karşı koyabilecek bir gücümüz zahiren yok. Ama emniyet altında, güven altında ve hidayet altında olanlar iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar şirkten teberri eden Müslümanlardır kardeşlerim. Tabii ki kardeşler bu şekilde bir hak daveti ortaya koyabilmek, Tabii ki kardeşler bu şekilde... Korkusuz bir şekilde Allah'ın kelimelerinin yüceltilmesi için mücadele edebilmek Ancak ve ancak Allah'a yönelik kalbin tam bir teslimiyet ile mümkündür Kalpte Allah'a karşı güven, kalpte Allah'a karşı tevekkül Kalpte Allah hakkında hüsnü zan beslemek olmadığı sürece Teslimiyet olmadığı sürece kişinin korkusuz bir şekilde hakkı ortaya koyması mümkün değildir Hakkı ortaya koyarsınız kalpte teslimiyet yoksa başınıza gelen en ufak bir musibette ben bu musibetten nasıl kurtulacağım diye iştihatlarınıza başvurmak zorunda kalırsınız. Maslahat adı altında martavallar okursunuz. Hikmet adı altında boş boş konuşursunuz. Allah subhane ve teala da yine bununla sizi imtihan edecektir. اِذِ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ Ben alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir İbrahim Aleyhisselam. Hakkın bu şekilde ortaya konması ancak o ancak böyle bir teslimiyetle mümkündür. Tabii ki bu teslimiyet kuru bir sözden ifa ibaret değildir. Tabii ki bu teslimiyet sadece bir iddia değil amele dökülen bir teslimiyet olmasıdır. Olmalıdır. Bakıyoruz İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetine. Allah Subhanahu taala ona bir çocuk verdikten sonra felemma <gülüyor> çocuk artık onunla koşmaya başladığında gale ya bunayya inni ara Ey çocuğum ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne dersin diyor. Çocuğunu Allah tarafından kurban etmesi emredildiği zaman hemen bir teslimiyet gösterebilmektir İbrahim'in milleti. En sevdiğini, en sevgilini Allah yolunda feda etmekle karşılaştığın zaman Allah'a apaçık bir şekilde teslim olmaktır İbrahim'in milleti İbrahim'in menheci. Sadece İbrahim'in menhecine tabi olan ilk kişi İsmail aleyhisselam ve eşi değildir. Ondan sonra da bu ümmet içerisinde onlarca kimse İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın menhecine tabi olmuştur. İşte onlardan bir tanesi İsmail Aleyhisselam'dır. Ey babacığım, sana ne emredilirse ben de teslimiyet göstereceğim. Seteciduni inşaallah mines sabirin. Allah'ın izniyle ben sabredeceğim demiştir. İbrahim Aleyhisselam çocuğu kendisine emredildiği zaman çocuğunu kurban etmesi teslimiyet göstermiştir. İbrahim'in milletine uyan İbrahim İsmail Aleyhisselam seni kurban edeceğim dediği zaman babası apaçık bir teslimiyet göstermiştir. İbrahim aleyhisselam ailesini çölde koşuşmaz kervan geçmez susuz bir çölde bıraktığı zaman ailesi demiştir ki Ya İbrahim ila men tetrukuna ey İbrahim sen bizi kime bırakıyorsun? Bu yaptığını sana Allah mı emretti dediğinde İbrahim aleyhisselam evet deyince İzen la yudayyuna o halde Allah bizi zayi etmez diyebilmektir İbrahim'in menhecine tabi olmak. Kardeşler <gülüyor> size nasihatim. Allah subhanahu ve teala Hud suresinin sonunda uzun uzun kıssalardan bahsettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işte biz geçmişin haberlerini sana ediyoruz ki bununla kalbiniz sebat bulsun kalbin sebat bulsun buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i açın. Tek tek geçmişte yaşayan davet önderlerinin hayatlarını Onların neyle karşılaştıklarını, onların teslimiyetlerini okuyun ve öğrenin. Size nasihatim İbrahim Aleyhisselam'ın milletini Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şeye bakmaksızın sadece ile muhatap olarak, vahiyle muhatap olmak suretiyle İbrahim Aleyhisselam'ın menhecini öğrenin diyorum. Allah Subhanahu ve Teala bizi bu menheç üzere sabit kılsın kardeşlerim. Ve ahiru davana alemin.